Meddi Mutasıl Tanımı Harfi Medden Sonra Sebebi Medden Ayın ağzı şeklindeki hemze gelir ki görüyorsunuz ve her ikisi de aynı kelimede bulunursa o zaman Meddi Mutasıl olur Tanıma bir kez daha bakalım Harfi Medden Sonra yani demek ki Vav, Ya ve Elif dediğimiz met harflerinden biri olacak. Bu harfi metten sonra da ayin ağzı şeklindeki hemze gelecek. Arka arkaya gelecekler. Harfi met olacak. Harfi medin hemen arkasından ayin ağzı şeklindeki hemze gelmiş olacak. Bu takdirde met muttasıl oluyor. Met-i muttasılın vaciptir. Bütün imamlar ittifak etmişlerdir. Örneklerle görelim. Ekranda üç tane örneğimiz var. Ulaike idâa ve Sue örneklerimiz. Arkadaşlar bakınız burada met harflerinin altını işaretlemiş bulunuyorum. Dikkat edecek olursanız çift çizgiyle altlarını çizdiğim ve kırmızı ile yazdığım met harflerinden sonra mavi renkte yazdığım sebebi neden ayın ağzı şeklindeki hemze gelmiş ve her ikisi de aynı kelimede bulunmuştur. Şimdi örneklere tekrar bakalım. Ula iki örneğine bakıyoruz. Arkadaşlar ilk örneğimizde ula la derken yukarıya doğru çizgi şeklinde görülen kırmızı işareti görüyorsunuz. Aslında o takdir edilmiş gizli bir eliftir. Yazım imlasından dolayı böyle yazılmıştır. Orada harf imletten elif gelmiş, la derken hemen harfimetten yani met harfi olan eliften hemen sonra mavi renkte yazmış olduğumuz sebebimetten ayin ağzı şeklindeki hemze gelmiş harfimetle sebebimet her ikisi aynı kelimede bulunduğu için met mutasıl olmuştur dört elif miktarı çekmek vaciptir uygulama olarak görelim. Ule inke ikinci örneğimiz İdecee Burada da net harfi olan elif kırmızı ile yazılmış. Altında çift çizgi ile dikkatinizi çeksin diye göstermişiz. Bu harfi netten sonra bu net harfinden sonra bir başka değişle bu uzatma harfinden hemen sonra sebebi medden ayın ağzı şeklindeki hemze gelmiş ve her ikisi her ikisi derken hem harfi mede hem de sebebi edi kastediyoruz. Bir kelimede bulunduğu için netli muttasıl olmuştur. Dört elif miktarı çekmek vaciptir. Okuyalım. İde ce, e Üçüncü örneğimiz su e örneği. Burada da ...harf-i medden... ...kırmızı olarak yazmış olduğumuz... ...vav gelmiş. Harf-i medden... ...hemen sonra... ...sebebi medden... ...ayn ağzı şeklindeki hemze gelmiş... ...diğer örneklerde olduğu gibi... ...burada da... ayn kelimede... ...bulundukları için... med muttasıl olmuştur. Demek ki... ...harf-i med ile... ...sebebi med... ...arka arkaya gelir ve aynı kelimede olursa medni muttasıl olur. Okuyalım. Süe. Peki, biz bu medni muttasılı kaç elif miktarı çekeceğiz? Dört elif miktarı çekmenin vacip olduğunu ifade etmiştik. Peki, dört elif miktarı ne demek? Elimizi bir masanın üzerine koyacağız ve şehadet parmağımızı dört defa arka arkaya kaldırıp indireceğiz. İşte bu geçen süreye daha önce gördüğümüz gibi dört elif miktarı uzatma diyoruz. Bir başka deyişle dört defa elif, elif, elif, elif, elif okuyacak kadar geçen süreye de dört elif miktarı diyoruz. Şimdi metni muttası ile alakalı örnekleri görelim. Bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kelimeleri aldık, okuyalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim يَسُمُونَكُمْ شُوَا الْعَدَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَا enkum ve istahyun ve istahyuna nisa ve fi zalikum bala'im rabbikum azim ikinci ayetimize geçelim ayet-i kerimeden bir bölüm olarak almışız. Bismillahirrahmanirrahim. Ulai ala 3. ayet-i kerimemiz وعلم آدَمَ الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال فقَالَ أَم بِأُدِأَسم إِهَا أُلَ إِِكُُم صَادِقِينَ Şimdi tekrar örneklerimize ayetik kelimede geçen örneklerimize bakalım. Yeşil renkte yazmış olduğumuz med mutasıları görüyorsunuz. Hemen ilk yeşile bakalım. Su el adabi derken orada harfi medden vav gelmiş. Yukarıdaki örnekte de geçiyordu bu. Harfi medden hemen sonra ayin ağzı şeklindeki hemze gelmiş ve her ikisi bir kelimede bulunduğu için. Meddi mutasıl olmuştur. İkinci örneğimiz, Ebna ekum derken, orada harfi medden elif gelmiş, harfi medden hemen sonra sebebi medden ayin ağzı şeklindeki hemze gelmiş ve her ikisi aynı kelimede bulunduğu için meddi mutasıl olmuştur. Dört elif miktarı çekmek vaciptir. Okuyalım. Ebna ekum Diğer örneğimiz... ...nisa ekum derken... ...burada da harfimetten medden... ...elif gelmiş... ...eliften hemen sonra... ...ayin ağzı şeklindeki hemze gelmiş... sebeb medden... ...ve her ikisi bir kelimede bulunduğu için de... ...medde mutasır olmuştur... ...okuyalım... ...nisaa ekum... ...diğer örneğimiz... ...bela'um min rabbikum... ...orada da harfimetten medden yine elif gelmiş... ...lam elifin önündeki elif... Onu, ...o eliften hemen sonra da... ...sebebi metten... aynı ağzı şeklindeki hemze gelmiş... ...ve her ikisi bir kelimede bulunduğu için de... ...metli mutasıl olmuştur. Okuyalım. <Sessizlik> İkinci ayetimizdeki ulaik örneğine bakalım. Orada da... ...harfi metten elif gelmiş lem harfinin yeşil renkte işaretlenmiş olması sizi aldatmasın. Biz aslında lem'ın üzerindeki çizgi şeklinde görülen elifi kastetmiş oluyoruz. İşte o eliften hemen sonra ayın ağzı şeklindeki hemze geldiği için ve harfi metle sebebi met aynı kelimede bulunduğu için de metri muttasıl olmuş oluyor. Dört elif miktarı çekiyoruz. Ulef ike ala son ayeti kelimeye geçelim esma e kelimesi var burada harf elif gelmiş harfimetten hemen sonra sebebi meden ayin ağzı şeklindeki hemze geldiği için de meddi mutasul olmuş tabi aynı kelimede bulunuyorlar okuyalım ödemel esma e kulleha diğer kelimemiz ayetin devamında olan el iki kelimesi. Burada yine harfi elif gelmiş. Harfi hemen sonra ayin azı şeklindeki hemze gelmiş. Bir kelime de bulunduğu için de meti muttasıl olmuş. Okuyalım. El melâike. Son örneğimizde tam 3 tane meti muttasıl var. Okuyalım. Di esma derken orada harfi elif gelmiş metnle ayın ağzı şeklindeki emze gelmiş bi es ha ulayı kelimesine geçelim burada ha derken üzerinde takdir edilmiş bir elif olduğunu biliyoruz orada bir elif var diğer örneklerde yukarı doğru çizgi şeklinde göstermiştik burada düz üstün halinde gelmiş ama orada takdir edilmiş bir elif var Ha Hâ diyoruz. Hadan hemen sonra sebebi medden Vab'ın üstündeki ayın ağzı şeklindeki hemze gelmiş. Ve bir kelimede bulunduğu için de metni muthasır olmuş olur. Hı Hemen sonra la derken orada da lam'dan sonra harfi metten elif gelmiş. Eliften hemen sonra sebebi metten ayın ağzı şeklindeki hemze geldiği için de metni muthasır olmuştur. Şimdi bu son üç örneği birlikte okuyalım. Demek ki özetleyecek olursak medli muhtasıl harfi medden sonra yani med harfinden sonra sebebi medden Aynı ağzı şeklindeki hemze gelir ve her ikisi aynı kelimede bulunursa meddi muttasıl olur. Meddi muttasılı dört elif miktarı çekmek vaciptir.